Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine Salat ve ala Resulüne Muhammedin ve ala ahliyi ve sahbihi Hastalar Risalesinden 21. Deva. Ey hasta kardeş! Senin hastalığında maddi elem var. Fakat o maddi elemin tesirini izah edecek, ehemmiyetli bir manevi lezzet seni ihata ediyor. Evet, hastalıklar insanı ister istemez sıkıntıya sokuyor, acı veriyor, rahatını kaçırıyor. Fakat bazen maddi eylem beraberinde manevi bir has getirebiliyor. Hatta insanın bedeni acı çekerken bazen ruhu, kalbi, gülgülüstan olabiliyor. Mesela Ramazan'da maddi bir eylem var. Ama insan Ramazan'ın tadını almaya başladığında bedeni belki midesi ağlarken... Kalbi, ruhu bir inşirah buluyor ve lezzete kavuşuyor. Bir tarafa ağlarken insanın bir tarafı gülebiliyor. İşte maddi elemin yanında insan manevi e, hazzı, lezzeti hissetmeye başladığında artık hastalık elem olmaktan çıkıyor. Üstad i̇şte Hazretleri buraya dikkat çekiyor bu devada. Senin hastalığında maddi elem var. Fakat o maddi elemin tesisini izale edecek, önemli bir manevi lezzet seni ihata ediyor. Çünkü peder ve valide'n ve akraban varsa, çoktan beri unuttuğun gayet lezzetli o şefkatleri senin etrafında yeniden uyanıp, çocukluk zamanında gördüğün o şirin nazarları yine görmekle beraber, çok gizli perdeli kalan etrafındaki dostluklar hastalığın cazibesiyle yine sana karşı muhabbet darhane baktıklarından elbette onlara karşı senin bu maddi elemin pek ucuz düşer. Evet Üstad burada maddi elemin yanında nasıl bir manevi lezzet var diye bir yönünü gösteriyoruz. Diğer devalarda bahsetmediği bir yönünü. Peder ve validen ve akraban varsa annen baban yakınların çoktan beri unuttuğun gayet lezzetli o şefkatleri senin etrafında yine uyandırıp sen hasta olunca her de ciddi bir hastalığı varsa çoktandır görmediği işi dostluğunu ziyarete geliyor. Daha nazikane bir ilişki söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla unutulmuş küllenmiş dostluklar yeniden alevlenebiliyor. Anne baba gibi özellikle büyükleri insanın yeniden ona küçük bir çocukmuş gibi şefkat ve merhamete bakıyorlar. Bu şirin nazarları görmek insana manevi bir sürür veriyor elbette. Bununla beraber çok gizli, perdeli kalan etrafındaki dostluklar. Yani maalesef biz dostluklarımızı, muhabbetimizi göstermekle son derece cimriyiz. Fakat işte bir hastalık, bir musibet geldiğinde o zaman dostluğumuzu hatırlıyoruz. Öyle küçük, basit şeylerden dolayı aslında birbirimizi ne kadar ihmal ettiğimizi fark ediyoruz. İşte hastalık vasıtasıyla bu perde yırtılıyor yeniden eski dostluklar gösterilmeye başlıyoruz. Hastalıklar böyle dostlukları ön plana çıkardığı için manevi bir lezzet veriyor tabii, tabiatıyla. Hastalığın cazibesiyle yine sana karşı muhabbet darhane baktıklarından elbette onlara karşı senin bu maddi elemin pek ucuz düşer. Evet. Bir yandan elem çekiyoruz maddi elem ama diğer taraftan manevi bir has duyuyoruz. Dolayısıyla bu has diğerini giderebilir. Hem sen müftehirane hizmet ettiğin, yani onlara hizmet etmekle onur duyduğun ve iltifatını kazanmasına çalıştığın zatlar, hastalığın hükmüyle sana merhamet keranesi hizmetkarlık ettiklerinden efendilerine efendi oldu. İnsan i̇şte çalıştığı diyelim kurumunda olsun, belki amir o pozisyonda olan insan hastalandığınız zaman gelip sizi ziyaret edebiliyor, iltifat edebiliyor. Bu da insana farklı bir has ve lezzet verebilir. Hem insanlardaki rikat cinsiyeyi ve şefkatin neviyeyi kendine celp ettiğinden. insan insan olması hâsse bile diğer insanlarla alakadardır. Dolayısıyla insanlardaki bu yönü e, harekete geçiren bir durum, hastalık, musibet. Evet. İşte böylelikle diğer insanların bu insani yönünü harekete geçirip sana muhatap ettiğinden hiçten çok yardımcı ahbap ve şefkatli dost buldun. Hem çok meşakkatli hizmetlerden paydos emrini yine hastalıktan aldığın istirahat ediyorsun. Evet. Yani dünyaya birçok meşguliyet var. Onların da kendine bazı yükleri var. Sen işte hastalık vasıtasıyla bunlardan eline eteğini çekmek durumunda kalıyor. Dolayısıyla insan bir çeşit paydos lezzeti de e, yaşayabiliyor. Maddi olarak e, olmasa bile manevi olarak insan dinlenebiliyor günlük gündelik koşuşturmalardan insan kendisini kurtarabiliyor. Dünyaya geliş amacına yönelik işte okumalar, ibadetlerine daha çok yönelebiliyor. Bu da ayrı bir lezzet ve has olarak karşımıza çıkıyor. Elbette senin cüz'i elemin bu manevi lezzetlere karşı seni şekvaya değil, teşekküre sevk etmelidir. O insan toplam olarak değerlendirdiğinde maddi keyifsizliğinin yanında manevi olarak büyük bir haz ve lezzetle kavuştuğu için değil sabır şükretmek durumunda evet 22. deva ey nuzul gibi ağır hastalıklara müptela kardeş 22. deva gerçekten benim dünyamda çok önemli bir yer tutuyor çünkü insan mesela felç olmuş bir insan. Yani öyle insanlarla karşılaşıyoruz. Genç bir insan boyundan aşağı felç olmuş. Ömrünün ömrün sonuna kadar öyle yaşamak durumunda. Ya da işte beyinde bir damarı çatlamış, tıkanmış. Kalıcı bir felç gelişmiş o insanda. Bu insana nasıl teselli verilebilir? Ömrünün baharında icabında. Birçok hayalleri varken bu duruma düşüyor. Dünya açısından oldukça büyük bir darbe insana. Böyle bir insana nasıl teselli verilebilir? bunun en güzel numunesi gerçekten 22. deva ey nuzul gibi ağır hastalıklara müptela olan kardeş evvela sana müjde ediyorum ki mümin için nuzul mübarek sayılıyor nuzul felt inme bu müslüman için mübarek sayılıyor mümin için bunu çoktan ehli velayetten işitiyordum çok veri zatlar büyük insanlar bunu söylüyorlardı işitiyordum sırrını bilmezdim bir şöyle kalbime geliyor ki ehlullah Cenab-ı Hakk'a vasıl olmak ve dünyanın azim manevi tehlikelerinden kurtulmak ve saadet ebediyi temin etmek için iki esas ihtiyaren takip etmişler. Evet ehlullah Allah dostları Cenab-ı Hakk'a vasıl olmak yani dünyadan kopup hatta benliğinden kopup doğrudan doğru Cenab-ı Hakk'a muhatap olabilmek için ve dünyanın azim manevi tehlikelerinden kurtulmak için dünya insan ayağını kaydırabiliyor. Dünyevi lezzetler, hazlar, cazibeler. İşte bunların çekim alanından kurtulmak ve saadetebediyi temin etmek için dolayısıyla hem dünyevi hem de ahirete ait ebedi saadeti, saadeti temin etmek için iki esas ihtiyarını takip etmişler. Yani çalışıp çabalayarak iki prensibi ayakta tutmaya çalışmışlar. Birisi rabıta-i mev'ittir. Evet. İnsanı dünyadan, nefsinden Nefsin destellerinden, hazlarından, cazibesinden kurtarmanın en önemli yolların bir tanesi rabıta immet. Yani ölümle ilişki kurmak, sürekli ölümü hatırlamak. Yani dünya fani olduğu gibi kendisi de içinde vazifedar fani bir misafir olduğunu düşünmekle hayat ebediyesine o sürekli çalışmışlar. Ben ben faniyim, dünya da fani hatta. Ben gideceğim bir müddet sonra dünya da gidecek, kıyametle. İnsanın sürekli hatırlaması lazım. Bunu hatırladığı zaman dünya o kadar e, cazip halde olamıyor artık. İnsanı çekemiyor, yolundan alıkoyamıyorsun. Onun için Rabutay Mevti özellikle tasavvuf ehli başta olmak üzere e, Allah dostları birinci esas adeta haline getirmişler. Sürekli ölümde rabuta kurmak, bazıları mezarlık ziyaretlerini sıklaştırmak, hatta mezarlıkta yatmak. Veya evine bir mezar kazıp kefenine sarılıp yatmak gibi çok değişik şekillerde ölümle rabuta kurmaya çalışmışlar. Çünkü bu insanı istikamete sokan en önemli prensiplerden bir tanesi. Biri bu. İkincisi nefs-i ve kör hissiyatın tehlikelerinden kurtulmak için. Yani insanın nefsi insanı sürekli dünyaya davet ediyoruz, günaha davet ediyoruz kör hislerine yani ileriyi görmeyen sadece o anlık lezzete müptela olan akıbeti düşünmeyen nefisse insanın çabucak ayağının kaymasına ve Allah korusun imtihanı kaybetmesine vesile oluyor. Ha, işte bunlardan nasıl kurtulunur diye baktıklarında kendilerine bir metot bulmuşlar. Çillelerle riyazetlerle nefse amarenin öldürülmesine çalışmışlar. Sana dünyaya çekip Bataklık gibi dünya çeken nefse mağarelerinin hislerini öldürmek için çiller veriyazetlere başvurmuşlar. Çille 40 demek yani 40 gün mağaralara çekilip yemekten içmekten en az ilgilendikleri bir dönemde yemeği içmeyi efendim uykuyu azaltıp daha çok ibaretle meşgul oldukları 40 günlük bir dönem geçirmek bazıları daha uzun süre çilehaneler deniyoruz böyle yerlere. Buna başvurmuşlar. Ya da riyazetlerle işte yine az yiyip içmek şeklinde nefsin burnunu yere sürtmek e, gibi bir metot benimsemişler. Böylelikle nefsin emareyi öldürmeye çalışmışlar. Yani iki şey Rabutay Mevt, iki çilelerle, riyazetlerle nefsin emarenin öldürülmesi. Sizler, ey yarı vücudunun sıhhatini kaybeden kardeş, sen ihtiyarsız Kısa ve kolay ve sebebi saadet olan iki esas sana verilmiş ki daima senin vücudunun vaziyeti dünyanın zevalini ve insanın fani olduğunu ihtar ediyoruz. Evet. Ehlullah bunun için kendilerini zorlamışlar. İhtiyaren yani şuurlarıyla gayretleriyle bunlar elde etmeye çalışmışlar ve çok kolay şeyler değil bunlar. Ama sen yarı vücudunun sıhhatini kaybeden kardeş sen ihtiyarsız yani çalışıp çabalamaya gerek olmadan kısa ve kolay hiç öyle uzun zamanlara ihtiyaç hissettirmeyen ve de böyle çok eziyetli olmayan ve sebebi saadet olan iki esas sana verilmiş ki daima senin vücudunun vaziyeti dünyanın zevalini ve insanın fani olduğunu ihtar ediyor. Yani i̇nsan vücuduna bakınca dünyanın fâni, fâniliğini bütün şiddetiyle görüyor. Ben yani burada nüzule yani felce dair bir yazı ama mesela, mesela kanserle müptela olan bir insanın ya buna benzer çok ciddi hastalıklarla müptela ve artık ölümün kendisini gösterdiği hissettirdiği hastalıkları yaşayan insanlar için de aynı şeyler söylenebilir. Hepsi aynı niyette bunu dinleyebilir okuyabilir. Daima senin vücudunun vaziyeti dünyanın zevalini yani sönüp gitmekte olduğunu ve insanın fani olduğunu iktirap ediyor, hatırlatıyor. Daha dünya seni boğamıyor. Gaflet senin gözünü kapayamıyor. Ve yarım insan vaziyetinde bir zata nefs-i emmare elbette evesat rezile ile nefsani müştehiyat ile onu aldatamaz. Yani yar vücudu hasta. Bu insan nefs nasıl kandırsın? Nasıl dünyaya teşvik etsin? Yani nefsin rezil hislerine, yine nefsin yine... Gayrime şu istihalarına kapılmıyor insan. Vücuduna baktıkça, değil mi? İnsan azıcık keyfi katsa hastalıktan dolayı artık dünya ona kadar cazip gelmiyor. Çabuk o nefsin belasından kurtulur. İşte mümin sırı iman ile ve teslimiyet ve tevekkül ile o ağır nuzul gibi hastalıktan az bir zamanda ehli velayetin çilleleri gibi istifade edebilir o vakit o ağır hastalık çok ucuz düşer. Evet. Burada önemli bir şart var. Sırrı iman ile. Sen hadiseleri imanla değerlendirecek. Yani Kainatta ne olup bitiyorsa, hoşumuza giden gitmeyen, hepsi Cenab-ı Hakk'ın icraatıdır. Onun rububiyetinin icraatından. Dolayısıyla teslim olmak gerek. Madem onun Rabbinden razıyız, onun icraatından da razı olmamız lazım. Ve ona dayanarak, güvenerek kaygı ve telaşı bir kenara itmek gerek. İşte işte iman, teslimiyet ve tevekkül mertebesi neyse insanın hastalıklar o kadar hafifliyor. ki sır bu. Mümin sırrı iman ile ve teslimiyet ve tevekkül ile o ağır nuzul gibi hastalıktan az bir zamanda ehli velayetin çilleleri gibi istifade edebilir. Yani artık insan bir mağaraya çekilip böyle bir lokma bir hırka ile iyi biçmeden gece gündüz ibadet ettiği dönemler geçmiş bunu devam ettirmek zor. herkesin iradesiyle başaramaz. Ama işte böyle ağır hastalıklar insan iradesi olmadan insana verilmiş oluyor. İşte bu kendisine verilmiş bir nimet gibi değerlendirmesi lazım insanın. Çünkü bu rabtay meft ı mevt gibi ve nefsin ve hislerin tehlikesinden kurtulmak gibi çok önemli bir efendim nimet ona ihsan edilmiş. Çalışıp çabalamaya gerek yok. Sadece itiraz ve isyan etmeden efendim sabır içinde Hatta mümkünse şükrederek buna karşılık vermesi gerek. O zaman o az bir hastalık dönemini çok müthiş bir şekilde faydalı geçirebilir insan. Evet. 23. Deva Ey kimsesiz, garip, biçare hasta! Hastalığınla beraber kimsesizlik ve gurbet sana karşı en katı kalpleri rikkata getirirse... ...ve nazar-ı şefkati celbederse... ...acaba Kur'an'ın bütün surelerinin başlarında... ...kendini rahman Rahim sıfatıyla bize takdim eden... ...ve bir lemay-ı şefkatiyle umum yavrulara karşı umum valideleri... ...o harika şefkatiyle terbiye ettiren... ...ve her baharda bir cilveyi rahmetiyle zemin yüzünü nimetlerle dolduran... ...ve ebedi bir hayattaki cennet... ...bütün mehasiniyle bir cilveyi rahmeti olan senin halik Rahim'ine iman ile intisabın ve onu tanıyıp hastalığın lisan-ı ile niyazın elbette senin bu gurbetteki kimsesizlik hastalığın her şeye bedel onun nazar rahmetini sana celp eder. Evet. Ey kimsesiz garip bir çare hasta. Bazen insan kendisini ya böyledir ya da böyle hissediyor. Kimsem yok. Ve bana faydası olacak kimsem yok. Garibim belki işte gurbetteyim ve çaresizim diye düşünen bir hastaya bir ders. Kimsesiz garip bir çare hasta. Hastalığınla beraber kimsesizlik ve gurbet. Hem hastasının bir taraftan da kimin kimsen yok buralarda diğer de diğer taraftan da gurbet desin. Tüm bunlar sana karşı en katı kalpleri dikkate getirir Şu bir gerçek yani muhatabın ne kadar merhamete layıksa o kadar insanların merhametini ediyor o, o nisbette koşulup yardım ediliyor evet bunu görüyoruz ve vicdanı olan her insan bunu kendisine hissediyor böyle birisine yardım etmeyi vicdani olarak insan adeta e, cezbediliyor bu bir gerçek en katı kalpler bile böyle bir durumda yumuşayıveriyor sana bunu çok zaman görüyor hastalıklı insanlar sana acıyorsa etrafındakiler. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın merhametinin nazare verecek ustası tetiği sonra çok önemli bir şekilde. Yani azıcık bir merhamet taşıyan insanlar sana karşı kayıtsız kalamıyor. Elimizden gelse bir şey yapalım diye etrafında dört dönüyorlarsa, şimdi öyle bir rahmet sahibini çizecek önümüze. Böyle bir rahmet sahibinin sana nasıl muamele edeceğini az çok takdir edebilirsin şeklinde. Evet. Ve nazar-ı şefkati celb ederse acaba Kur'an'ın bütün surelerinin başlarında kendini rahmanu Rahim sıfatıyla bizi takdim eden. O Cenab-ı Hak hem Rahmandır, hem Rahim'dir. Şefkati merhameti çoktur yani. Ve Kur'an'da 114 yerde her sure bununla başlıyor ve her mübarek işe biz bununla başlıyoruz. Demek yani ki Cenab-ı Hak kendisini Rahman ve Rahim unvanları içerisinde bize takdim ediyor. Bunun rahmetini böyle e, öncelikle değerlendirmek lazım. Ve bir lemay şefkatiyle umum yavrulara karşı umum valideleri o harika şefkatiyle terbiye ettiren. Diğer taraftan Cenab-ı Hak yavruları dünyaya gönderiyor ama yardıma muhtaçlar, şefkate muhtaçlar. Dolayısıyla onların ellerinden tutacak onlara yardımcı olacak onları belalardan koruyacak bir sahibi ihtiyaçları var. İşte onun için Cenab-ı Hak anneleri babaları yavruların etrafında pervane yapıyor. Nasıl yapıyor? Kalbine bir şefkat atarak çoluğu çocuğu için her türlü meşakkati sıkıntıyı göğüsleyip icabında uyumayıp icabında yemeyip onların rahatını ve karınlarının doyurulmasını Üstlerini alıyorlar. Bu insanlarda böyle olduğu gibi bütün hayvanlar en canavar hayvanlarda bile böyle. Cenab-ı Hak demek ki bir e, lemayı şefkatli bir şefkat parıltısıyla onları yavruları için adeta birer hizmetkar yapıyor. Dolayısıyla bütün efendim e, annelerin şefkatli sinelerinde onları yavrular için koşturan duygunun tamamı Cenab-ı Hak'ın şefkatliyle sadece bir lemacık parıltıcık Böyle bir şefkat sahibi Rabbimiz var. Bunu düşünmemiz gerekiyor. Ve her baharda bir cilve rahmetiyle bütün zemin yüzünü nimetlerle dolduran. Evet. Her baharda ne kadar çok meyveler, sebzelerle Cenab-ı Hak bizleri el bebek, gül bebek besliyor. Bahar doluşu, yeryüzü dolusu nimetlerle. Niye Cenab-ı Hak bize bunları veriyor? E şefkatinden, merhametinden. Böyle bir merhamet sahibi Rabbimiz var. Ve ebedi bir hayattaki cennet, bütün mehasiniyle bir cilve-i rahmeti olan. Diğer taraftan cennet nedir? Cenab-ı Hakk'ın rızasının, rahmetinin bir cilvesi, bir iltifatı adeta. Koca cennet. Yani hadislerde geçen cennet tarif ederken öyle ifadeler var. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalbi beşere hutur etmiş. İnsan aklına hayaline gelmedik güzellikler yani öyle bir yer. Hatta 32. sözü geçtiği gibi dünyanın bin sene mesudane hayatı, krallar gibi hayatı yani, cennetin bir saatine mukabil gelmez. Bu cennet Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden bir cilve, bir lema, bir parıltı sadece. Evet. Olan senin Halik-ı Rahim'ine iman ile intisabın. Biz böyle bir Rabbe imanla intisap etmiş, bağlanmışız. Ve onu tanıyıp hastalığın lisan-ı acziyle. İşte hastalığımızla biz aczimizin sonuna kadar anlıyoruz. O kadar aciz ve bir çare hissediyoruz kendimizi. Sanki ne kadar aciz ve bir çare hissederse o kadar etrafındaki insanların merhameti ona yöneliyordu madem. İşte insanın acizliğini, fakirliğini hissettiğiniz ve bu hastalıkla Cenab-ı Hakk'ın rahmetine de o kadar istihkak kesip ediyor. Rahmete layık oluyor. Evet. Onu tanıyıp hastalığın lisan ile niyazın, elbette senin bu gurbetteki kimsesizlik hastalığın her şeye bedel onun nazar rahmetini sana celbeder. O kadar aciz, gariban bir çare bir insana Cenab-ı Hak rahmetiyle muhataptır. Evet. Böyle bir Rabbin böyle bir Rabbi olan bir insan kimsesiz de değildir, gurbette de değildir. Madem o var sana bakar, sana her şey var. Asıl gurbette kimsesizlikte kalan odur ki, kimdir sahipsiz gurbette olan, iman ve teslimiyetle ona intisab etmesin veya intisabına ehemmiyet vermesin. Çok önemli. Ya, ya intisabı yok ya da intisabı varsa da intisabının kıymetini takdir edemiyordur. Bu durumda o insan üzülsün, ağlasın, feryat etsin. Bir mümin için bunların hiçbiri geçerli değil. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine en layık olduğumuz bir zaman oluyor. Acizliğimizi, fakirliğimizi, biçareliğimizi, kimsesizliğimizi hissettiğimiz zamanlar. dördüncü deva ey masum hasta çocuklara ve masum çocuklar hükmünde olan ihtiyarlara hizmet eden hasta bakıcılar i̇şte anneler babalar hasta bakıcılar derken hastanedeki hasta bakıcılar gibi düşünmemek lazım ve sadece onları düşünmemek lazım Yani çoluk çocuğuna bakan ya da ihtiyarlara düşkünlere bakan insanlar sizin önünüzde mühim bir ticaret-i var şevk ve gayret ile o ticareti kazanınız evet aslında o masum çocuklara bakmak ya da masum hükmüne geçmiş o ihtiyarlara bakmak başlı başına büyük bir ticaret manevi ticaret olabiliyor çünkü çok müthiş sevaplar kazandıran bir şey evet bu bir büyük bir fırsat aynı zamanda şevk ve gayret ile o ticareti kazanınız Burası çok önemli. Üstad genişçe üzerinde durmuyor ama şevk ve gayret çok önemli. Yani zoraki, işte anneniz babanız bir yakınınız işte elden ayaktan düşmüş vaziyette sizin bakımınıza muhtaç bir durumda. İşte bunu yüzünü buruşturarak zoraki de yapabilirsiniz. İşte insanlar nedir deyip sadece başkalarının bakışını başkalar şunu demesin bunu demesin diye de bu işi yapabilirsin. Bir de şevkle. Yani Cenab-ı Hak bana böyle bir vazife verdi. Mesela annemin babam sonlar benim çocukluğumda nasıl bakmışlarsa ben de onlara bakma fırsatı buldum deyip şevkle, gayretle, güler yüzlülükle onlara mukabele ederse bu çok kıymetli bir sevap olur. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in öyle bir hadis şerifi var. Burnu sürtünsün diyor üç kere. Kimin ya Resulullah diyorlar sahabeler. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem sayıyor bir tanesi de şu. İşte peder ya da validesinden biri yanında olduğu halde ihtiyarlığında cenneti kazanamayan insanın burnu sürtülsün diyor. Niye? Çünkü son derece kolay aslında. Büyük bir fırsat yakalamış. Onların duasını almak. Öyle en aciz bir zamanlarında Cenab-ı rahmetini tebessüme getiriyor. Ve inşallah kurtuluş temiz oluyor. Fırsatımız oluyor. Evet. burada dönemde o ve gayretle o işi yapmak. zoraki, ister istemez mecburen yapıyor gibi yapmamak gerekir. Masum çocukların hastalıklarını, o nazik vücutları bir idman, bir riyazet ve ileride dünyanın dağ dağlarına muhakemet verdirmek için bir şırınga ve bir terbiyeyi Rabbaniye gibi çocuğun hayatı dünyevisine ait çok hikmetlerle beraber. Evet, biz bilemiyoruz. Yani fotoğrafın tamamını göremediğimiz için, yani geçirdiği hastalığın sonuçları ne olacak o çocuğun, bilemiyoruz. Yani aşı yapmak da acıtıcı bir şey ve çocuğun canını yakar ve elinden gelse kaçar aşı sırasında. Ama biz biliyoruz ki azıcık geniş bakabildiğimiz için çocuğa nispetle bu onun için faydalı. Şimdi can yansa bile bazı küçük ufak tefek sıkıntılar olsa bile ileride uzun hayatı boyunca onu hastalıklardan koruyacak. Bu yüzden onu kabulleniyoruz. Çok sevdiği çocuğunun gözünün önünde iğnelenmesine geliştiriyoruz. Onay verebiliyor. İşte biz bilemiyoruz yani çocuğun başına gelen o hastalığın ileride nasıl sonuçlar olacak, vücudu için ne anlamı ifade ediyor? Biz genişçe bakamadığımız için bir çocuksu bir duyguyla biz bazen "Niye bu oluyor ki? Bu çocuğun bu yaşlarının şu masumun başına niye bu geliyor ki?" Ee, diyebiliyoruz. Evet, masum çocukların hastalıklarını onazik vücutlara bir idman, bir çeşit egzersiz gibi. Hayat hazırlık için bir riyazet işte yani az yemek içmek az uyumakla nasıl manevi olarak inkişaf ediyorlardı velizatlar. Onun gibi bir çeşit diyet gibi düşünebilirsiniz perhiz gibi düşünebilirsiniz. İleride dünyanın dağ dağlarına mukavemet verdirmek için ileride insanı bekleyen bir sürü hadiseler var. İşte daha küçükken bunlara karşı bir çeşit direnç elde ediyor insan. Bir şırınga, bir terbiye-i Rabbaniye gibi. Yani cenab bak Hak Rab'dir. Yani terbiye kökünden geliyor Rabb kelimesi de. Dolayısıyla çocuklar nasıl terbiye edeceğini herhalde en iyi Rabbimiz bilir. Evet, bir çeşit terbiye usulü olabilir o hastalıklar çektiği sıkıntılar. Bunun gibi çocuğun hayatı ı dünyeviyesine ait çok hikmetlerle beraber. Yani bu tarz dünyada daha sonuçları olabilir. Ve hayat ruhiyesine ve tasaffi hayatına medar olacak... Diğer taraftan insanın ruhi hayatı. Insanın sadece bedenden ibaret değil. Ruhu, kalbi, manevi yapısı var. Bunlara karşı da dünyada bile çok önemli hizmetler olacak. Ve tesafi hayatına medar olacak. Ve hayatının daha bir keskinleşmesine, daha bir duyarlı ve hassas hali gelmesine sebep olacak. Evet. Buna medar. Büyüklerdeki kefareti zunup yerine çocuk masum olduğu için onun günahlarına keffarat oluyor diyemeyiz. Bunun yerine manevi ve ileride veyahut ahirette terakkiyat-ı medar. Yani ileride dünyevi hayatında, istikbalinde de böyle çok önemli faydalar olabilir. E, Hadiselere karşı direnç açısından. İnsanın e, idman gibi, riyazet gibi bir sonucu olabilir. Değilse ahirete ait çok önemli e, faydalar olabilir. Evet, biz nazarımız oraya kadar gelişmediği için bazen bu dünyadaki sonuçlarına bakarak ah vah deyip gereğinden fazla şefkatimizi ileri sürüyoruz. Halbuki bizim şefkatimiz az önce saydığımız gibi Cenab-ı Hak'ın şefkatinin çok daha ileri değil. Dolayısıyla haddimiz de bir noktada bilmemiz gerekiyor. Madem Cenab-ı Hak Hakim'dir hem de Rahim'dir elbette bu hastalıkta musibette bir hikmeti vardır. Dünyada olmazsa akilette faydaları vardır tarzında düşünmemiz gerekiyor. Evet. Manevi ve ileride veyahut ahirette terakkiyat manevisine medar, şırıngaların evindeki hastalıklardan gelen sevap, peder ve valilerinin defter amarine. Diğer taraftan o çocuğa çoğun çektiği sıkıntılar, bir açıdan da ona bakan, onun için koşturan anne babasının defterine geçiyor. Belki onların günahlarının affına medar oluyor. Evet. Bilhassa sırrı şefkatle çocuğun sıhhatini kendi sıhhatine tercih eden validesinin, sayfe sanatına girdiği ehl hakikatçe sabittir. Evet. Demek ki çoluk çocuğunun ya da işte anne babasının çektiği eziyetlerle muhatap olan onun çevresindeki insanlar da bir çeşit kefereti uzunup fırsatı yakalamış oluyorlar. İhtiyarlara bakmak ise hem azim sevap almakla beraber o ihtiyarını bilhassa peder ve valide ise dualarını almak ve kalplerine hoşnut etmek, ve vefa kerane hizmet etmek hem bu dünyadaki saadete hem ahiretin saadetine medar oldu. rivayet-i sayıha ile ve çok vukuat-ı ile sabittir. Evet. Yani vefa budur. Annem babamız bizi çocukluğumuzda en aciz zamanlarımızda bizi bakmışlar, büyütmüşler okutmuşlar, belirli bir yere getirmişler. Dolayısıyla onlara karşı bir vefa borcumuz var. İşte hastalandığında ona bakmak bu vefaya karşılık vermek anlamına geliyor evet. dolayısıyla dünyada da saadete medar oluyor yani böyle olunca Cenab-ı Hak bize de rahmetle muamele ediyor dünyadaki işlerimiz daha huzurlu oluyor belki kazancımız daha karlı oluyor daha bereketli oluyor onlar yüzünden Cenab-ı Hak bize saadet bahşediyor buna dair rivayetler var evet tersi olanlar da tersine rivayetler var yani. Onları bu vaziyette kalplerini kırmak, çabuk etkilenen o kalplerini kırmak gazaba vesile olabiliyor. Dünya huzur ve saadetinin kaybolmasına vesile oluyor. Daha işte anne babasının ettiğini kendi çocuğundan görmek gibi bir cezayla da karşılaşabiliyor. Tarih de buna şahit. Yani anne babasına yani anne babasını işte ihtiyarlık zamanında canlarını sıkarak muhatap olan insanların kendi çocuklarından bunu gördüğünü anlatan birçok tarihi vaka var. Eden bulur deniyor. İhtiyar peder ve validesine tam itaat eden bahtiyar bir velet evladından aynı vaziyeti gördüğü gibi bedbaht bir velet eğer ebeveynini rencide etse azab-ı başka dünyada çok felaketlerle cezasını gördüğü çok vukuatla sabittir. Evet ihtiyarlara, masumlara yalnız akrabasına bakmak değil. Belki ehl-i iman, madem sırr-i iman ve takikiye var. Yani Allah bizi, Kur'an'da müminler kardeştir diye gerçek bir kardeşlik e, akt etmiş aramızda. Dolayısıyla bütün ehl iman bizim kardeşimiz. Dolayısıyla yani bir başka kardeşimizin anne babası da bizim anne babamız hükmünde oluyor. Bu açıdan bakıldığında onlara rast gelse muhterem hasta ihtiyar ona muhtaç olsa ruhu canla ona hizmet etmek İslamiyet'in muktezasıdır. dinimiz bize bunu emrediyor. 25. Deva Ey hasta kardeşler siz gayet nafi ve her derde deva vakiki lezzetli kutsi bir tiryak isterseniz imanınızı inkişaf ettiriniz. Yani tövbe ve istiğfar ile ve namaz ve ubudiyetle o tiryak-ı kutsu olan imanı ve imandan gele gelen ilacı istimal ediniz. Evet, burada 25 deva sayılmış oldu. Bunlardan istifadenin temel yolu imandan istifade etmek. imanını parlatmak, iman gözüyle kainata bakabilmek. Fakat bunu nasıl inkişaf ettiririz? Tevbe ve istiğfarla. Yani geçmiş günahlarımızdan pişmanlık duyarak bundan temizlenmekle ve namaz ve ubudiyetle. O tiryak ve olan imanı ve imandan gelen ilacı istimar ediniz. Böyle yaptığımızda iman bütün hayatımızı nurlandırıyor. Bütün karanlık noktaları izale ediyor. İnsanı sürura, huzura kavuşturuyor. Evet dünyaya muhabbet ve alaka yüzünden güye adeta ehli gafletin dünya gibi büyük hasta manevi bir vücudu vardır. Evet, dünyaya çok ciddi alakaları var. Dolayısıyla dünyadaki bütün hadiseler onları da etkiliyor. Ehli gaflet, ehli dağlar, ehli dünyayı. Evet, dünya kadar bir vücudumuz var. O vücudun neresine dokunulsa bizde rahatsızlık meydana getiriyor ya. İnsan ise o dünya gibi zeval firak darbelerine, yara ve bere içinde olan o manevi vücuduna birden şifa verip, yaralardan kurtarıp, hakiki şifa verdiğini pek çok lisalelerde kat'e ispat etmişiz. Evet. İman gözü insan baktığında kainatın şekli değişiyor. Güzel gören güzel düşünüyor. Yani kainattaki bütün güzellikler Cenab-ı Hakk'ın sanatıdır. Güzellik ama ne biliyorsak, ne tür bir güzellik varsa, göze, kulağa, kalbe, damağa hitap eden tamamı Cenab-ı Hakk'ın manevi güzelliğinden birer akistir. Dolayısıyla böyle bir güzelden ancak güzellik beklenir. Dolayısıyla başımıza gelen bir hadiseyi biz güzel göremiyorsak, bakışımızı bir test etmemiz gerek. Evet, bununla alakalı Risale-i Nur'da birçok bahisler var. Üstad oralara havale ediyor. Başınızı ağrıtmamak için kısa kesiyorum. İman ilacı ise feraizi mümkün oldukça yerine getirmekle tesirini gösteriyoruz. Bu da çok önemli. Yani iman var hepimiz ehli imanız. Fakat imanın tesiri hal ve hareketimizde, düşüncemizde görünmüyor çok zaman. Niye görünmüyor? Çünkü iman teorik bir şey. Zihinde olan bir şey, kalpte olan bir şey. Bunun pratiğe aksetmesi lazım. Bu nasıl olacak? Tekrar tekrar e, yapmakla insanın tazelenmesiyle ancak mümkün oluyor. Bu ancak işte farzları ihmal etmeden yerine getirmekle iman ilacı yavaş yavaş kendisini hissettirmeye başlıyor. Gaflet ve sefahet ve vesat-ı nefsaniye ve lehviyatı ı gayrı meşrua o tiryakın tesirini ben eder. İnsan gafilse yani üzerine üzerinde düşünmüyorsa bunların sefihane, öyle helal haram ayırt etmeden lezzetlerin peşinde koşuyorsa bu tiryakin tesiri kayboluyor. Bu ilaç etmez oluyor bu vücuddan. Hastalık madem gafleti kaldırıyor, hastalık öyle değil, hastalık öyle dünyanın çekiciliğini yitirtiyor, izah ediyor veya günahın çekiciliğini izale ediyor, öyle diyelim daha çok manevi lezzetlere hazlara makamlara insan gözünü dikiyor. Madem hastalık gafleti kaldırıyor, istihayı kesiyor, gayrimeşru keyflere girmeye mani oluyor, ondan istifa dediniz, değil mi yani? Hasta bir insanın çok da günahlara yakın durmayacağı belli. Her de ehli iman için işte yani asıl temel imandır. İmanla baktığında bir anda her an hayatı sona erebilir. Ecel açılan alitu ensesinde. Böyle bir durumdaki insan da kalkıp kayırmış şu erincelere dalamaz herhalde. Zaten iştahı kesik olduğu için böyle bir talebi de olmayacaktır. Evet. Hakiki imanın kutsi ilaçlarından ve nurlarından tevbe ve istiğfar ile dua ve niyaz ile istimal ediniz. Cenab-ı Hak sizlere şifa versin. Hastalıklarınızı kefaret uzunup yapsın. Amin. Amin. Amin. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وعلى آله وصحبه وسلم.